الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا من عدم وهدانا إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ve her mühdeset bid'at ve her bid'at dalalet bugün esma husna derslerinin 10. dersindeyiz Allah'ın güzel isim vasıflarından derslerinin 10. dersindeyiz 39 ders şerh ettik elhamdülillah İnşallah devam ederiz tamamlarız 9 19 yanda da var. Bugün kırkıncı dersteyiz. Pardon kırkıncı isimdeyiz. Onuncu dersteyiz. Kırkıncı isim nedir? Allah'ın güzel isiminden eşşehid. Eşşşehid. Şehid nedir? Türkçesi de şehittir. Değil mi? Kendisine şahit diyecek. Yani şehit, şahit aynen çökten gelmiştir. Onun için Allah Subhanahu ve Teala insanlardan şahit getirir kıyamet gününde. Diğerlerinin üzerine. Ona da ne deriz? şahit deriz. Filan şahit oldu. Yani Allahu Allah onu şahit olarak seçmiş kıyamet gününde. Bir görevi var. Bir meselede şahadetlik yapar. Eydir Allah Subhanahu ve Teala'nın bir kuralı var bizde isim sıfatlarda. Allahü Subhanahu ve teala nedir? Leyse ke mitlihi şey Ve huve s Bu ayet bizim için kaidedir. Allah'ın eşi benzeri dengi yoktur. Demek ki Allah yaratandır. Tüm evren yaratılandır. O zaman eşi benzeri dengi olmayan nedir? İsmi de sıfatı da kendine has bir şeydir. O zaman ne var bizde? Bu isim nedir? Şehit. Şehit nedir? Her şeyi görüyor. Şahitlik ediyor. Şimdi dedikçe Allah subhanehu ve teala insanlardan şehitleri seçiyor. Şehit nedir? Kâfirden savaşan ne olur? Şehit olur. Niye filana şehittir diyoruz? Onu Allah Teala şahit getirir o kafirlerin üzerine çık kıyamet gününde inkar ederler. deller ya Rabbi biz öyle yapmadık. Onlar bize zulmettiler saldırdılar. Bize iyi anlatmadılar hatta isticab ederim. Allah Teala o şehidleri getirir. Şehadetlik ederler. Ondan dolayı şehit Allah'ın şehidi olur? Yüceler yücesi olur. Onun için şehid şehidin mekaneti çok Yücedir. En yüceliği nedir? Yakanmaz namazı kılınmaz. Kanlı elbisesiyle gömülür. Aynen kanlı elbisesiyle kıyamet günü şah şah mahkemenin önüne gelir. En büyük mahkeme. allah Teala'nın önünde kanlı elbisesiyle şehitlik eder. O mahkemede de kanı kurumamış ıslak geler kan. Neye şehadetlik eder? Dedikçe o çafirlerin üzerinde o kadar cürevi var. Bu en büyük di şeydi. Bir de şehitler ölmez, haydiler. Berzak aleminde. Ondan sonra cennette de en zirvettediler. Neredediler? Enbiyalar yanında. O da nedir? Firdevs aledir. Ondan sonra özellikleri var. İşte şefaatçidiler. 70 tane kendi ehli tevhid üzerine ölenler cehennemin içindeyseler bile çıkarttılar onları. Şefaat o kadar mertebeler var. Bu nedir? Ne kadar yüceler yücesidir. Bir tane şehit oldu, bütün günahı silinir. Sıfır kilometre. Format atılıyor. Bitirir Sadece kul hakkı kalır. Onun için şehitler de bile kul hakkına dikkat etmesi lazım. İyidir. Bu şehit ne kadar yüceler yücesidir? Hadsiz, hesapsız, cennette de bile yüceler yücesidir. Ama Allahu Teala'nın şahadetliği Kulun şehadetliğine farkıdır. Kaideye göre Allah'ın eşi dengi yoktur. O şehit kuldur. Sonuçta ne kadar kulların içinde yüce ama şeyde sonuçta kuldur. Ama yaratan nedir? Allah-u Teala yaratandır. Eşi dengi yoktur. Şahadetin olur. Allah-u Teala bir evreni yarattı. Kulları üzerine şahitler ediyor. Allah-u Teala şahit. Nere şahittir? Bu dünyanın başlangıcından sonuna kadar Allahu Teala her şeyin üzerine şahittir. İnsanlarda yüceler yücesi şehitler nedir? Bir meselede şahitlik yaparlar. Ama Allahu Teala bu evrenin baştan aşağıya kadar neydi? Şahit şahitlik yapar. Kim üzerine? Kullarının üzerine. Varlıkların üzerine. Kat çeşit canlı var yer üzerinde. Hadsı hesabı yoktur. Denizlerin altında kaç çeşit bitki var, ağaç var. Hepsini Allah Teala ne yapar? Şahitlik yapar. Bir dönemde değil bu dünyanın hayatı boyunca Onun için Allah'ın şahitliği nedir? Azamattır. Her şeyde şehittir Allah Teala. Şehit nedir? Her şeyi de görer. İnsanoğlunun şahadeti nedir? Bir olaydadır. Ama Allah Teala her şeyi görer. Karanlık gecenin, simsiyah karanlık gecenin, simsiyah karıncayı siyah taşın üzerinde görer ve ayağının sesini duyar. Denizlerin altında Rabbil Alemi bütün canlıları ne yapar? Görer ve onları bile kısasa çeker. Eğer zulmetmişseler birbirlerine şehittir. Her kimse onun önünde bir şey inkar edemez. Gizli bir günah işledin. Şahidi yoktur. Değil mi? Kimse senin üzerine bir günah işlemedi. İşte savaşta şehit geldi senin üzerine. Ama ben kimse görmedi beni bir günah işledim. Allah Teala'nın önünde diğer ben günah işlemedim ya Rabbi. Allah Teala kimi şahit getir üzerine? Elini, ayağını. Gözünü. Hangi organı günah işlemiş onu şahedetlerdi. Evet diye nasıl işlemedin? Gece her çeşit uyumuştur. Sen internette çıplak resme baktın. Gözü konuşur. Dili konuşur. Yolda yürürken gözün sak sol yapıyordu. Ayağınla filan yere gittin. Elin filan şeye uzattın. Kimse yoktur. Bunu kimse bilmez Allah'tan başka. Bunu hiç Allah-u her şeyi bilir. Cizli bir şey yoktur. Şehittir. Bütün kulların üzerine nedir? Şehittir. Onun için وَكَفَى billahi شَيْهِدًا Çok bir ayette geçiyor. Allah'ın şahadeti yeter. Onun için ibadetler Allah-u Teala kuldan Allah'ın arasına bırakmıştır. Her şey niyettendir. Çünkü Tam tersine insanlar senden Allah'ın arasına girsen ne olur? Riya olur. Şirk olur yani. Riya nedir? Şirkin bir çeşitidir. Ben bu ameli Allah için yapıyorum. Ahmet mene baktığında daha güzel yapsam Ahmet için oldu. O. Benle Allah'ın arasındadır. Çünkü Allah şahittir buna. allah Teala şahittir görüyor. Kıyamet gününde de bunu ikrar eder. Karşısında mücafettin verir, cezasını verir. kefa billahi شَه۪يدًا Allah-u Teala diyor. Allah şahit olsun. Yeter. Onun için seninle amelin Allah arasındadır. Hiç kimse giremez buna. Şehadet budur işte. Şehit kelimesi Allah'ın güzel isimlerine şehit ismi sekiz Yerde, ayette zikrolunuyor. Sekiz ayette zikrolunuyor. Şehit kelimesi ismi. Şehit. Hadislerde zikrolunuyor bir sürü hadiste. En enteresan yerde de Allahu Teala bir senaryonu, kıyamet günündeki bir senaryonu kendisiyle bir peygamberinin arasında bize bugün aktarıyor bu dünyada Kur'an içerildi. O da kimdir? Resulumuzdan ilk öncesi, en sonrası peygamber Hazreti İsa. Hazreti İsa kıyamet gününde ey İsa diyor sen dedin bunlara. "Bene o anlamı ilah alın. Ne diyor? "Felemma <gülüyor> tuvffeytni" Hz. İsa diyor ki Ya Rabbi sen beni tevaffeyteni aldın yanına. Tabi Hazret İsa ölmemiş. Canlı olarak dünya samasındadır. Yerden ne dönüyor bilmiyor. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي kunt كُنْتَ rakibe اَلَيْهِمْ Beni aldıktan sonra benim haberim olmadı. Sen oların üzerine neydin? Rakip. Rakip nedir? Gözeten ıp da Aynen şahit de olabilir Allahu Teala mükemmeldir her şeyi mutlaktır sen biliyordun ne yapıyor sonra ne diyor ve en tekulli şey şehit Sen de her şeye nedir, Nesin? şahitsin şehitsin yani senden bir şey gitmez ve her şeyi sen bilirsin Niye bu senaryoyu getiriyor allah Teala bizim için? Kur'an-ı Kerim'de. oğlu bir şeyi canlandırmasan önünde inanılmaz. Onun için Allah-u Teala her zaman Kur'an'da ne verir? mesel verir, örnek verir. Kıyamet gününde peygamber bile sorguya çekilir. Neden? İkrar etsin. Peygamberler bilir. Tabi her peygamber şahittir. Kimin üzerine? Ümmet üzerine. Onun için şu ada bil kısıt diyoruz. Müminler de yer üzerinde şahittiler. de adaletli yapacaksınız. Kısıtla. Kısıtla nasıl şahitlik yapılır? Hakkı İslam'ı yaşayacaksın, Hakkı İslam'ı tebliğ edeceksin, insanların üzerine şahit olacaksın. Ben Hakkı İslam'ı tebliğ ettim, kabul etmediler. Evet bu şehit ismidir. Allah subhanahu teala mutlak şahittir. Neye şahittir? Bütün canlılara şahittir. Bütün evrende ne dönüyor Allah teala biliyor. hepsini saniyesi saniyesi haberdardır. Bir küçük bir miskal zerre dünyada bir şey Allah'tan kaçmaz. Her şey yazılmış fi kitab-ı mubin. Kıyamet dünya sonuna kadar yazılmıştır. Bu şehit Ismidir. İyidir bu isim Allah'ın güzel ismi nasıl güncel hayatımıza yansısın yani yansıtırız mı? şehit ismi anlamını anladıktan sonra öyle bir Rabbimiz var ise her şeyi şahitlik yapıyorsa bize her şeyi göz atını altındadır o zaman biz ne yaparız? İhsan derecesini hedefleriz. İhsan derecesi nedir? Allah Subhanahu ve teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, din üç mertebedir. İslam düz. Yani bir tane düz İslam'a girdi. İslam'ın şerplerini kabul etti. Uyguladı. Bu düz unsurlandı. Biraz daha inandı. Biraz daha amel etti. Hıh? İmanın rükünlerine inandı, onu canlandırdı ne olur? İman derecesine gelir. İman derecesine geldi ne olur? Yani Allah'ın has adamlarının. Ondan sonra bir mertebe daha var. O da tavandır, limit bitti yani. En zirvesi. O da nedir? İhsan derecesi. İhsan nedir ya Resulullah? Dedi, sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görürcesine Allah'ın emirlerini, yasaklarını yerine getireceksin. Yani ona kulluk yapacaksın, ibadet yapacaksın. Çünkü ben içkiyi içmiyorum, önünde duruyorum, elimde içebilirim. Bunu duruyorum, içmiyorum. Nedir bu? Ben emrini yerine getirdim. Bu bir ibadettir. İbadet, evet. İbadet derken aklımıza namaz gelir. Ama her emir uygulaması her yasakın önünde durması bu bir ibadettir. İyidir Allah subhanehu ve teala şehidiyse her musulman İslam'a girdi. Yani biz musulmanız şuurlandık. İhsan derecesini hedeflememiz lazım. Neden? Çünkü öyle bir Rabbimiz var. Her şeye şahitlik yapıyor. Onun için bir şahadetin de bir ölçüsünü ne de vermiştir? Ayette her kim bir zerre miskâli dahi zerre hayır. nedir? Allah'ın bütün emri hayırdır. Bütün yasaklarının önünde durmak hayırdır. Amelleri salih'tir. Bir miskâli zerre gözden görülmeyen kadar her işledin onun karşılığı hayır görürsün. 7 kat, 700 kat istediği kadar da artır. Ve men ya'mel mitkâle Hayra ve yara. Bir miskale zirrede şer işledim. Kalbinden küt için bir günah geçti. Yem fiile düştün. Ne olursun? Onun karşılığını görürsün. Ama Allah'ın rahmeti her çok alır, şer dengini alırsın. Aynen alır alırsın. Ya gelseydi onu da çok alsaydı ne yapardık? Kimse sorguya çekebilir mi? Azim ilahı çekemez. Ama Allah mutlak adalettir, kendisine söz vermiş zulmetmez kullarını. Hakkı budur, bunu almıştır. Onun için böyle bir Rabbimiz var ise, şehidi ise her halimize ihsan derecesine çitleneceğiz. Her hal içeride Allah Teala bizi görüyor cinsine emel edeceğiz. Ben namaz kılıyorum. Baktım arkadaşlar ciddi daha güzel namaz ve Allah görmüyor mu beni? Ben bunu, bu şahidi gözümün önüne koysam azamatını getirsem, Allah beni görüyor, kalbimde de biliyor. Bir şey geçende, ben Ahmed'i Mahmud'u Allah'a ortak koşar mıyım bu konuda? He? Başlam. Çünkü ibadet tek Allah'a olur. Başka kimse olmaz. Mahmud'u koştun, o zaman şirk koştun. Bu şirkin de rüyasıdır. Bu rüya da derece derecedir. Allah kurarsın. Bazen rüya, şirk rüya şirki insanı çifre bile götürebilir. Derece derecedir. Onun için şirk Allah'a ortak koşmamaktır. O zaman her şeyde biz Allah'a teç Allah'a yönlendireceğiz. Eğer Allah'ımız bizim Rabbimiz şahittir her şeye o zaman her şeyi bizi görürcesine amel edeceğiz. İster yalnız olayım, ister toplum içinde olayım. Nerede olursam olayım, benim Allah'a şeyim, ibadetim, emirlerini, yasaklarını yerine getirmek değişilmemesi lazım. İçimle dışım bir olması lazım. Böyle yansıdı bu ismin bereketi senin üzerine. İşte sen İhsan derecesine vardın. İhsan derecesi ne demektir? Yani firdosta. Firdos ne demektir? Cennetin en üst tabakası, yüzüncü tabaka. Burada kimler var? Enbiya, peygamberler, şuhada, şehitler, salihler, evliyaullah, Allah, Allah. Ha? He? Bunlar hepsi buradadır. Allah'ın has adamları. İyidir. Fırdosun özelliği nedir? Allah'a en yakın tabakadır. Fırdosun tavanı Rahman'ın arşidir. allah Teala onun üzerindedir. Fırdos ehli Rahman'ın meleklerinin sesini duyar. O kadar yakındır. allah Teala cennete tecelli ederken ilk önce Fırdos ehlini ziyaret eder. Tecelli eder orada Fırdos ehli onu ziyarete gelirler. Maksat nedir? Has adamsın. Yani padişahın yanına kim gelir? Bila teşbih. Çok muazzamlar gelir. E her Allahu u Teala'nın de neyi var? Has adamları var. Bu da soydan değil. Neylendi? Salih amelden. Salih amelde şehidi canlandıracağız. Allah bize ise her şeyde artık içimizden dışımız bir olması lazım. Bir mümine nifak nedir? Yakışmaz. Mümin dedin sıfır nifak olacak. Nifak kalbinde olmaması lazım. Nifakın en küçükü de nedir? Rüyadır. Yani olduğun gibi görünmüyorsun. Yani göründüğün gibi olmuyorsun. İçin dışın aynen olacaktır. Kalbinde hiçbir şey geçmeyecektir. Şehit budur işte bu şehidi Allah subhanahu teala bu güzel Allah'ın güzel ismini hepimizi, hepimize bütün Müslümanlar yaşamayı nesip Bu ismin bereketi ha, üzerimizde tecelli etmesini Allah bize ve bütün Müslümanları nesip etsin. Evet. 41. isim Allah'ın güzel isimlerinden 41. Es-Samad. Samad bir yerde geçiyor. kuran içinde, Hadiste de birkaç yerde geçiyor. Nadir, asil bir kelimedir Arapçada. Nadir ve asil bir kelimedir Arapçada. Bir ayette geçiyor o da nedir? İhlas Surasında. Kul Allahu ehed. Allahu samet. Soruyorlar. Soruyorlar. Müşrik Kureyşler. Ya bu Muhammed nasıl olur ilahları tek yaptı? Nasıl olur? Bu kadar ilah var dedelerimiz bu kadar. Nasıl olur tek ilah? Enteresan gariplerine geliyor. Halbuki fıtratları bunun tersidir. Fıtrat teç ilah diyor. Bizi Rabbini tanıt bize ey Muhammed diyorlar. Kim bunu diyor? Arab'ın en belagatçileri o da Kureyşler'dir. Yani dil kurumu var. Bir ihtilafa düştük, dil kurumuna döneriz. O noktayı koyar. Hı. Arab yarımadasında da Araplar, kabileler lügatte ihtilaf ettiler, belagatta Kureyş'e dönerler. Kureyşler noktayı koyarlar. Mu'cizdir. Kur'an-ı Kerim i'cazdır belagatın. Ne diyor? Allah-u Teala de ey Muhammed kul de ey Muhammed huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad. De Allah birdir. Tektir ahattir. Allah ahad'dır. Ahad nedir? Tektir. Eşi benzeri niddi yoktur. O hak etmiş her şeyi. Sonra ne diyor? Teekidi için. Allahu samad. Samad nedir? Hiç kimseye muhtaç olmuyor. Hiç kimseye muhtaç olmuyor. Evet, güzel. Allahu Teala hiç kimseye muhtaç değil. Ama bütün varlıklar muhtaşlar. Dünyanın en yüce padişahı, yöneticisi kime muhtaçtır? Allah'a muhtaçtır. Hasta olsa hastaneye gider. Ne kadar zengin ise hey parası ne olur? Yok olabilir, muhtaç olabilir. Ama sanat nedir? Hiçbir şeyde kimseye muhtaç değil. Yani Allah'ın teklifi kimseye muhtaç değil, tekdir. Tek de kalacaktır. Ganimidir bu yerin, göcün, serveti onundur. Hiç kimseye de muhtaç değil. Yer üzerinde kul ne kadar yüce olsa ama teç başını yönetemez. Kadrosu var, devleti var, askeri var, emniyeti var, hala baş edemiyor. Ama allah Teala hiç kimseye muhtaç değil. Her şeyinde nedir? Samattır. Samat, aslında samad kul huvallahu ahad teşdir. Allahus samad. Arapçada samad belagad dilinde nedir? Samad den alınmış. O da nedir? Samat dedin. Şimdi bir meclise girdin. Her çeşit konuşuyor. Ama bir başbakan çıktı. Yani o meclisin padişahı çıktı konuşmaya. Her çeşit ne olur? Süser, inat yere sesini duyuyorsun. Samt olur, samat tabıdır Bütün kullar Allah konuşar can, Allah diyer can, Allah özürde bulunur can her çeşit susması lazım. Samat budur. Her çeşit ona muhtaçtır. Her çeşit ona bakıyor. Her çeşit ondan istiyor. Aslında Arapçada samatın anlamı budur. Yani bütün yer üzerinde varlıklar ona bakıyor. Ne kadar canlı var Allah-u Teala'ya tesbih ediyor ama siz tesbihlerini anlamazsınız allah Teala La tefgahûne tesbih. Ama bütünü Allah'ı zikrediyor. Allah'ı çağırıyor. Kuş şebehten kokar Allah'ı çağırır. Allah onun rızkını verir. Sen veremezsin her çeşinin rızkını Allah veriyor. Her çeşi Allah'a muhtaçtır. Onun için diyor ki Kul huvallahu Allahu Allahussamed Ondan sonra tanıtım devam ediyor. Böyle bir ahed, böyle bir samad ne olur? Lem yelid ve lem Çünkü ne doğmuş, doğrulmuş ve ne doğar. Yani ne babası var, anası var bir teneden gelmiş, ne de ondan bir ürün çıkar. Tek küçük. Doğrulsaydı, değil mi? Demek ki bundan öncesi de var. Bundan sonrası da gelseydi demek ki bu devam ediyor. E bu samada nedir? Muhalefettir. Ahada nedir? Muhalefettir. Ne diyor? Allahu huvallahu Onayı geliyor Allahu geliyor o ahade de her çeş muhtaçtır. O muhtaçlığı da bitmez. Şimdi her çeş kaçsa başbakandan para istese başbakan hazineyi dağıtsa ne olur? Bir şey kalmaz elinde. Ama samat, diyor bütün yer üzerinde varlıklar aynen anda benden her istediğini istese hepinize on katı versem benim mülkümden bir zerre eksik olmaz. Allahu Ekber. Gördünüz mü? Sonra onaylıyor. Lem yeli dualem Yoktur tekştir çünkü ne doğar ne doğurmuş. Sonra ne diyor? Bir de onay. Valamia kun lahu kufu Onun anlamı ne geliyor? Yani onun eşi, dengi, misli, Dengin. benzeri şeriki, ortağı nedir? Yoktur. Tektir. Bu Araplar, Kureyşler belagat sahibidirler. Durdular. İhlas surası onun için Kur'an'ın neyidir? Üçte biridir. Özüdür. İhlas surasını her yerde okuyoruz bak. Beş vakit namazdan sonra İhlas surası olur. Sünnettir. İhlas surası her zaman berekettir. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın tanımı var burada. Araplar durdurdular. Bir şey diyemediler. Böyle bir şey duymamışlar. Nasıl bir belagattır bu dediler. Ya bu kadar tarif nasıl Rabbilerini Muhammed bu kadar teb tebliğ ediyor. Onun için dediler. Ne dediler bilir misiniz? Dediler en belagatçılar gittiler yanına. Dediler biz bu baş edemeyiz. Vallahi dediler bu ne sihirdir, ne e, şeydir, şiirdir, ne büyüdür, ne hiçbir şey değil bu dediler. Bu olsa olsa peygamberliktir. İkrar ettiler. Ama dediler biz itiraf edecek biz ne yaptık o zaman? Şeytan oyuna getiriyor. Ne yaparım? Vallahi dediler bize boş verin. Ama bunu Araplar duysa bu belagatle hiç kimse bu belagatın önünde durmaz. Hepsi Müslüman olur Muhammed'e uyarlar Ne yaparım? O zaman Muhammed'e ambargo koyarım. Kimse Muhammed'e yaklaşmasın. Ambargo ne zaman başladı? Mekke'de ilk önce dediler nasıl yaparım? Dediler kim gelse Mekke'ye deriz Muhammed bellidir ona yaklaşmayın. Abuk sabuk konuşuyor. Başladılar kim giriyor karşılıyorlar? İşte gitmeyin, millette de gitmiyor Muhammed'in yanına. Sonra ne dediler? Bu sihirdir, duysan seni etkiler, bu sefer ona tabi olursun, kendinden gidersin, seni kullanır. Millet de korkuyor, ücü gibi görüyor. Ondan sonra bu da işlemedi, baktılar gidiyor, etkileniyor, on ombargo koydular. Biliyorsunuz ki sene onları ayırdılar toplumdan. Ne yemek verdiler oralarına, alışverdiler, ne ettiler, ne kız aldılar, ne kız verdiler. Evet. Ama ne oldular? Ebe Allah, illa en yetumma nura. Allah Teala illa ki nürü tamamlayacak. Bu İslam dini tebliğ olacak. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler nerede kaldı? Bitti. Ama kim kaldı? Samat kaldı, dini kaldı. Yeri üzerinde, kıyamet gününde de kim kalır? Samat kalır. Cennette ona iman edenler kalır. Cehennemde de, dünyanın diğer sonunda da ona inkar ederler. Onu inkar edenler ne olur? Ebedi olarak kalırlar. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne derdir? Hadiste Allahümme inni es'elüke enni eşhedü ben şanas soruyorum ki şahitlik ederim enneke ente Allahu la ilahe illa ente el ehad es ben şahitlik ederim sen tek ilahsın he ha? hak ilahsın ve ehadsin ve samed alimler diyorlar ehadten samed ve hadiste de şeyde de geliyor İhlas sırasında da. Hikmet nedir? Hikmet birbirini tamamlayandır. Ehed nedir? Tektir. Ne de tektir? Her şeyin de tektir. Samad da nedir? Her keş ona muhtaçtır. Her şeyde tektir. Bütün sifatında tektir. Onun eşi benzeri yoktur. Ama her şeyde nedir? Mükemmeldir. Mutlaktır. Samad, bir kavmin efendisine Arapça'da samad denler. O ne dese o, odur. Şereflerde yüceler yücesidir. Soyda yüceler yücesidir. Hükümde yüceler yücesidir. Bu insanda da samad Arapça'da öyledir. Ama Allah-u Teala'yı sordular Kureyşler tarif et bize, o da dedi, de'i Muhammedena kul huvallahu ahad Allahussamad Böyle şey gibi indi olarak Evet bu samad anladık Allah Her şeyde tektir Hiçbir şeye de muhtaç değil o teklifte. Bütün şifatında Nedir? Tektir Bitmez Tükenmez Cücü ve her şeyi Allah'ın Ve bu samatlıkta da ne eşi var, ne ortağı var, ne elemanı var. Peç başına. Ahad. Ahad, birin mübalağasıdır. Vahidin mübalağasıdır. Vahid, bir. Ahad, mübalağadır. Eydir, bu nasıl tecelli edecektir bizim güncel hayatımıza? Ne sıfatı? Ne ismi? Samat ismi. Eydir bizim bir böyle Rabbimiz var ise samattır. Her şeyde tektir. Bu evren hepsi süser ona zikreder. Canlı ve cansızlar. Zikrediyor. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem taşlar, kayeler, dağlar bile zikreder. Dağların da bile zikri var ama biz zikirler anlamaz. Taşın da bile zikir var. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de nübüvvetten önce Mekke'de yürürken bazı daşlar bana salam verdi. Selamu aleyküm ya Muhammed dermiş. Fitne olmasın diye ben şimdi gösterebilirim o taşları sana. Size. Ne dedi Öhüd hakkında? Dedi Öhüd Cebelun nuhibbuhu ve yuhibbuna. Öhüd Cebeli bizi sever biz de onları, onu seviyoruz. Daha nasıl sever? Demekçi sever. Ama biz bilmeriz. Resulullah biliyordu. Allah Teala öğretmiştir. Resulullah e üzerinde durmuştu. E-Hud Resulullah'ın heybetinden titremeye başladı. Ayağını vurdu Resulullah. isbit ya Uhud, dedi. Saklamdır E-Hud dedi. He? Fe inne aleyke Resulun ve siddikum ve şehiden senin üzerinde bir nebi var. Kendisi. Bir sıddik var Abu Bakır. Çi de şehit var üzerinde. Ömer'den Osman yanındaydılar. Radıyallahu anhu mecmain. Bunlar senin üzerinde dediler. Öhüd diyor sakinleşti. Abdullah ibn Mesud diyor ki taş Resulullah'ın elinde zikir yapardır. Kaldırandı onu. Yemek yerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek ne yapıyordu? Zikir ediyordu. Vallahi diyor biz zikrim duyardık yemeği. Anlatabildim? O mucizesindendir tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Maksat nedir? Her şey kime gidiyor? Samata. Öyle bir Rabbimiz var ise ne yaparız bunu? He? Bütün sevicimizi oraya odaklarız. Allah'ı severiz. Hakkıyla severiz. E de hakkıyla sevmek nedir? Bu dünya, bu içindekileri Allah rızası içi seviyoruz. Budur hakkıyla sevmek. Ne dedi Hz. Ömer Resulullah'a? Dedi ya Resulullah ben seni her şeyden fazla sevim nefsim hariç. Olmadı Ömer dedi. Neden ya Resulullah? Dedi beni de nefsinden fazla seveceksin. Öyle mi dedi? Sevgi öyle mi dedi? Dedi evet öyledir. O zaman ya Resulallah nefsinden daha fazla sevdi. El ane ya Umar. Şimdi oldu Ömer Biz Allahu Teala'yı hakkıyla seviyorsak, böyle bir samad Rabbimiz var ise ne yapacağız? Bu dünyayı bunun içindekileri Allah'ın şemsiyesi altında, sevgisi altında, şeriatı altında seveceğiz. Yani sen hanımını ne seversin? He? Allah rızası için seversin. Ben hanıma e bir kadına aşık oldun deliceb. Aşık delhuni mi? hoş mu? He? Mecnun oldun gittin onunla evlendi demek çok kadınla evlendirsin. Onun için Allah Resulullah diyor hicret diyor Allah'ı hicret etmektir. Kim bir kadın hicret etse onu hicret etmiştir. Ben bir kadını severim Allah rızası için. Ne için? O da mümindir ben de muuminim. Birleşelim, çifleşelim. Allah'ın istediği gibi bir yuva kuralım, Allah'ın istediği gibi bir nesil yetiştirelim, Allah'ın istediği gibi bir toplum kuralım. Bu hedefe çiklenim. Ha, yolda ne, yap, ne yapabildim, neyi becerdim, neyi başardım, o ayrı. Ama ben niyetim bu olacak. Çocuğunu Allah rızası için seveceğim. Malını Allah rızası için seveceğim. O zaman ne olur? Sevgi Samad ismi güncel hayatımıza yansıdı. Eyidir böyle bir Rabbimiz var ise, için, Samad için hiçbir şey onu muhtaçtır. Hazinesi tükenmez, tek başına tek gücüyle güç sahibi ise biz başkasından gelip ister miyiz? İster miyiz? İstemeriz. O zaman her ibadetimiz Allah için olacaktır. İbadetlerin de çeşidi var dedim. Ben tevekkül ederken, kime tevekkül ederim? Nefsime mi? Yoksa malıma mı? Yoksa gücüme mi? Yoksa patronuma mı? He? Yoksa devletime mi? Kime tevekkül ederim? Ben Allah'a tevekkül ederim. Heh, bir de hocamı unuttum. Şeyhimi unuttum. Şeyhime mi tevekkül ederim? Hayır. Kime tevekkül ederiz? Biz Allah'a tevekkül ederiz. Hakkıyla tevekkül Allah ederiz. Bunlar vesiledir. Bunlar olmaz ayrı. Hayat vesiledir. Ama biz tevekkül Allah'a ederiz hakkıyla. İstesek kimden isteriz? Allah'tan isteriz. Ben Eyüp kardeşten bir şey ihtiyacım var. Hedef çitlendi. Eyüp'ü nasıl ikna edin bunu bana versin. Eyüp'ten konuştum. Bütün edebiyeti yaptım. Adam ha, vermiyor. Gönderdim yanına 5-6 tane akrabasını, dostunu. Olmuyor. Gece gündüz hedefim çitlenmişim. Sebep almaya. Bu nedir? Ben şeytana uymuşum. Vesile hedef olmuş. Halbuki sebep almak vesiledir. Hedef nedir? Eyyub'un iradesi, beyni, kumandası kimin elindedir? Samadın elindedir. Değil mi? İstese hidayet verir Eyüp kardeşe. Eyüp kardeş ne ya? Ben demedim ya. Karşısına gelir ya zannettim sen bunun yine ihtiyacın var al bunu sana benim niyetim, öbürü de karamet sahibidir. Bak ne kadar mübarektim, ihsan derecesi. Bazen hissediyorsun bir daha paraya ihtiyacı var, çıkartıp veriyorsun ona. Halbuki o sene demiyor belki. Onun niyeti, halihdi niyeti seni bile ne yaptı Allah orunda? Karamet yaptı. Yani. kullandı Allah'ın şey oldu. İşte onun için biz. Böyle bir Rabbimiz var için her şey onun elindeysen, hiç kimseye muhtaç değilsen biz ona tevekkül ederiz. İstesez ondan isteriz. İstian ondan yardım isteriz. İbadetimizi sadece ona veririz. Ona ortak koşmarız. Ondan başka kimseden korkmarız. Hep sadece ondan korkarız. Çünkü sen hakkıyla Allah'tan korksan He? Hakkıyla Allah'tan korksan Allah bütün kullar senden korkarlar. Allah korkusuyla. Eğer sen kullardan korksan yani Allah'tan korkmasan her çeşitten korkarsın. Bu kaidedir. Onun için İbn-i Toğlan Mısır'da zalim bir şeydir, yöneticidir. Hangisi hoşuna gitmedi alır adamı atar içeriye. Haddac gibi bir şey. Zaten 300 kusur senesinde de çok yani çok nübüvvet asrına yakın da bir zalimlerdendir. Mısır hakimidir. İbn Tulun bir alimi tutar. O alim minberde işte onun kafasını söyler. Atın bunu diye şey, Ebul Hasan alimindadır. Künyesi Abul Hasan'dır, meşhurdur Abul Hasan'ı. Abul Hasan'a atın diyez zindana. Atallar zindana. Sonra diyez cıvıoğlu Bir aslanı acıtın, yani yemek vermeyin, acıtsın. Ondan sonra sarın aslanı yanına, onu parçalasın yesin. İbret olsun alem'e. Ondan sonra İbn Tolan haber bekliyor. İşte Abu Hasan böyle yer vardı aslana bağırdı, çağırdı, şey yaptı. Abu Hasan namaz kılıyor mahpus halasında aslanı çaralar canına. Aç bir aslan ne bekliyorsa. Ne yapar? Abu'l Hasan hiç kendini bozmuyor. Bekçiler de bakıyorlar. O şeyi cep cep şeyi olsaydı e, kamerası kaydederler götürürdüler. Yani ibinti olan uzaktan şeyden kamerayla takip ederdi. O zaman gelip anlatıyorlar. İşte böyle yaptı, böyle yaptı. Meclisinde o da ibret olarak diğer şey yapıyor. Diyor, Abul Hasan hiçbir şey yapmadı. Aslan yürüdü, bağırarak bir tur attı Abul Hasan'ın atrafında. Ondan sonra geldi böyle çöktü, yanında durdu. Abul Hasan hiçbir şey yapmadı. Namazını kıldıktan sonra asla Hiçbir şey yapmıyor, yerinde duruyor. Gittiler dediler, bu böyle dedi. çıkar din yanına alın. Dedi, İbn-i dedi, sen şey girerken yanına aslan ne hissettin? Valla diğer ben hiçbir şey düşünmürdüm. Sadece düşünürdüm, aslanın tükreği gelse, üzerime sürse, necis mi, necis değil mi, ebdesim bozulur, namazım Cezim mi? Cezmiyim? Ondan başka bir şey düşünmürdüm dedi. Anlatabildim. İşte bu nedir? Bu Allah'ın hakiki kullarıdır. Bu tecellidir. Bak bu bu masal o şey masallarına benzemez böyle. Bu kitaplarda yazılıdır. Tarih Mısır'da bu şahittir. Yani her çeşmini bilir. Tarihte bu yazılıdır gerçek bir senetle. İbnü't-olan'dan Ebu'l-Hasan'ın hadisesi. Olmuşu bir hadisedir. Bu nedir? İşte bu alim hakiki evliya Allah'mış. O mesele tecelli etmiş. Aslandan korkmuyor. Allah'tan korkuyor. Hakika Allah'tan korktuğu için aslan ona oldu? Aslan onu yemesi yerine, parçalaması yerine bekçilik yaptı ona. Yanında oturdu böyle elini uzattı, bekledi. Hiçbir şey demersin o aslandır. Sanki evcil bir köpektir yanında otur. Ama bu hakiki korkmak için hakiki bir yürek ister, hakiki yürek hakiki bir inanç ister. O inanca sahip olabilsek her şey bizden korkar. Hakik, hakkıyla Allah'tan korksan her şey senden korkar. Hakkıyla Allah'ı sevsen her şey seni seviyor. Bu kaydedir. Onun için bu sanat ismi böyle tecelli etmesi lazım. Böyle bir Rabbimiz var için biz niye gidip başkasını? Allah'tan istedikten sonra Allah istedirin kulu sana hizmet kılar. Onun için salih müminlerin dualarından, Allah'ım sahrli ibadet al salihin. dersin. Nedir? Salih kullarını benim için sahr. Ha yani. Ya he bene, benim benim hizmetimde değil de yani benim e, yardımcım olsunlar, benim e, yolum e, işimi bitiren olsunlar. Evet. Ya onları benim işim için kolaylaştır. Sahir ni ibadeke salihin. <Sessizlik> iyidir Allah Teala diyor ki bir kulu sevdi. He? tenel kardeşi Allah Teala sevdi. Ne çağırır? Bağırır Cibril Aleyhisselam'ı çağırır. Diğer filan yerde filan tener kulumu ben sevdim. Sen de sev. Cibril Aleyhisselam sever. Ondan sonra Cibril Aleyhisselam gider sema ehline. Sema ehli 7 kat ehlinde melekler var. Mukarrab melekler. Ne derler? Ey ehli sema diyorlar. Kim var Ehl-i Melekten başka kim var? Hepsi de Allah'ın mükerrem kullarıdır. Ey ehl Sema teneri Allah Teala sevmiştir. Siz de sevin. Onlar biz de sevdik derler. Onların sevmesi nedir? Bu kadar mı? Hayır. Tövbe istiğfar ederler o tener için. Bu tener ne oldu? Allah'ın has adamı oldu. Allah'ın has adamı olan ne olur? يَجْعَلُوا لَهُ fil فِي الْأَرْضِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zaman ne olur diyor? O'nun قَبُولَ فِي الْأَرْضِ Yer üzerinde kabul görür. Yani herkes onu sever. Herkes onu sayar. Yani adam böyle karşısına gelse tanımıyor onu ama bunu gördü böyle kalbinde bir seviyorla etse de. O dese yapma tamam diyor. Tartışmaz. Herkes sever. Her çeşit şey ittifak eder bunun faziletli olduğuna. E bu kimdir? Allah'ın dostlarıdır işte. Allah'ın dostu olmak istiyorsan Allah'tan başka kimseye kendini yönetme. Evet şeytan gelir dersene yahu işte zaten bu tener salih adamdır. Allah'ın dostudur. Ben Allah'tan isterim. Allah'ın pis kuluyum. Ya gidip bu tenere diyelim. Bu tener benim için Allah'a dua etsin. Tener benim için şey yapsın. Bu olur, olur. Ama ne yaptın sen? Batık yollardan yine gidiyorsun. Çünkü Allah Teala ne diyor? Fe sa'ale ka ibadi Beni sorsalar sen ne? Fe inni ben onlara şah damarlarından yakın. Şah damarlarından olara yakın. O zaman ben teneye gidebilirim. Evet, tener sen salih adamsın bizim için dua et. Eder dua. Allah da kabul eder. Bu duanın tevessülün meşru şartlarından birsidir. Ama burada kalmaz şeytan. Kasar ne yapar? Aşar haddini, yolumuzu şaşmak için bu sefer tenerden dua isteriz. adam bu salihsin. Onun elbisesine bereket olsun diye alırız, bilmem ne oluruz. Şeytan bu gündeki sapmalara bizi götürür. Allah korusun. Ben de tener Öldü gitti bu salih adamdır bunun resmini koyarız eva. Ondan sonra teneri çağırırız ya tenel ölmüş adam ya. Ne o salihdir? İşte şirk böyle girdi ümmete. Onun için biz şeytanı devreden çıkarırız kuldan Allah'ın arasında vasıta yoktur. Direkt. ya Allah dedin Rabbin diye seni lebbe abdi. Ey abdim nedirsen dersin diye ben seni istiqab ediyorum. Yeter ki sen kalbinle Rabbini çağır. Allah hepimizi samad ismini yaşamasın, yaşamasını bize nesip Hayatımıza yansıtsın. Böyle bir azim Rabbimiz var ise bunun fıkhını da bize nesip etsin. Evet. Velhamdülillah. Kırkçıncı isim 40. isim Allah'ın güzel isimlerinden El-Aziz. Aziz. Bu da 9 ayette gelmiştir. Benzeriyle beraber Yüce Yakun ayette var. Yani çıkarlarıyla, azden", Aziz'den muştak olan çıkan isimlerinden Yüce yakın isimdedir. Ne gibi? Biliyorsunuz ayetlerin sonu her zaman Allah'ın güzel isimleriyle bitirilir. Wahu al-Azizul Hakim. Azizdir, hakimdir. Aziz nedir? Üstün, galib, yüce, şerefli. Bu Allahu Teala'nın isimlerindendir. Ama lugat aziz bir çeşit anlamı var üstün galip var da ama aziz nadir yani der eşi bulunmuyor. Ne deriz? Bir pırlanta alırız. Bu taş deriz çok azizdir. Yani çok nadirdir. Eşi emsali bulunmaz. Anladabildim? E bu isimler lügatçe de isimler aziz kelimesini Allah Teala'nın sıfatları hepsini kapsıyor. Nedir? Allah-u Teala azizdir. Eşi emseli yoktur. Kuvat sahibidir. Kimse ona galip gelmez. Kimse onu ne yapamaz? Yok edemez. Etkileyemez. Her şeyde nedir? Samatta nasıl dedir her şeyde kimseye ihtiyacı olmaz. Azizde de tek başına ezzet sahibidir. Yardımcısı olmadan üstün izzet sahibidir. Bu izzette, bu zirvet ne olur? Devam eder. Ne eksilir? Hiç eksilmez. Her zaman tavanda kalır. Neden? Çünkü her şey kendisi yapıyor Rabbil e. Bakın devletler, en yüce devletler ne olur? Yokuşa bir zirvet, bir zirvete gelir ondan sonra dönüş yapar. Ne oldu? Ezzet gitti. İslam devleti de öyleydir. Tavan yaptı, bir zaman sonra indi. Şimdi neredeyiz? Şimdi ne deyiz biz? Yani başka devletler bizim her hayatımız yürü, bizi de köle gibi kullanıyor. Ezzet sahibi diyebilir miyiz? Ama bir zaman İslam devletini bırak. Osmanlı devleti, İslam devletinden bir parçadır ki tarihi Çarfler nefes alamazdılar. Osmanlı Devleti izin vermeseydi. Tavan yaptı. Nerede? Kanuni zamanında. Ondan sonra ne oldu? Kanun'dan sonra dönüş yaptı. Yavaş yavaş gitti. Bu izzet Osmanlılar en izzet sahiplerinde kanuni zamanıydı. Ondan sonra indi. Ta ne oldu sonra? O izzet sahibi işgal oldu. Ülkeleri. Evet kurtuluş savaşında kurtardık bedenimizi ama fikrimiz hala işgal altındadır. Kültürümüz hala işgal altındadır. Maksat Allah Subhanehu teala azizdir tek başına. Ezzeti bitmez. Şeref sahibidir, şerefi yok olmaz. Çok şerefli bir adam savaşa girse biliyorsun çok krallar savaşa girmiş. Ne olmuş sonradan? Zelil olmuştur. Kimin gibi Muhammed? Yavuz mu? Teymurlarken Yıldırım. Yıldırım. Osmanlı Devleti'nin güçlü zamanlarında Teymurla gelmiş Ankara Savaşı'nda koskoz zaman patişah zillet olmuş, kafese koymuşlar. Hanımlarını getirmişler, oynatmışlar askerin ortasında. İzzetten ne oldu? Zillet. Ama Rabbil aleminin izzeti nedir? Bitmez. Hiç eksilmez ve kimse onu galip, kimse ona galip gelemez. Aziz de budur. Aziz dedik çok ayetlerde gelmiş. Onun için her yerde Allah Teala özellikle kafirlere hatırırsan ne der? Allah aziz. Onun için en meşhur ayet ne diyor? وَلِلّٰهِ الْعِزَّتُ İzzet azizden alınmış dedikçe مُشْتَقَتْ var وَلِلّٰهِ الْعِزَّتُ o İzzet Allah'ındır. İzzet kimindir? Allah'ındır. Allah'tan başkaya, kimseye izzet nispet olur mu? Olunmaz. Ne kadar kanuni olsan bir zaman sonra senin şeyin gider. Ezzet kimindir? Allah-u Rusya ezzet sahibidir değil mi yer üzerinde? Her çeşit onun hesabını yapardı. Şimdi ne oldu? Sovyetler Birliği çöktü. Ezzetleri gitti. Amerika'da inşallah yoldadır. Bak Güney, e, Kuzey Kore e, meydan okuyor. Bir savaşa girse Kuzey Kore'den ne olur? Amerika'nın bütün haysiyeti kırılır. Çünkü onda silah var. O diyor benim şakam yoktur. Ben otom da kullanırım. Anlatabildim. Ezzet sahibi ne olur? Biter. İnşallah gitmek üzerindedir. Ondan önce Japonya umbratorluğu vardır. O da gitti. İkinci savaşta. Yani bu hepsi dünya nedir? Öyle gider ama mülç sahibi olan, aziz olan şimdi Rabbil Alemin'dir. Mülçü bitmez. O dünyada da bu dünya onundur. Kıyamet gününde emreder dünya yer semavat hepsi yok olur. Yeni baştan yeni bir yer yeni bir semavat yaratır. Hesap kurar, kullarını hesaba çeker. Dünyanın iki sonucu var. Bir kendi olduğu yer cennet Rabbil Alemin bir de yanındaki ona inananlar bir de bütün kafirler ebedi olarak cehennemde kalırlar. aşağılıcı bir azapla. Kim ezzet sahibi oldu kıyamet gününde? Kim azize sığındı? Kim Allahu u Teala hakkıyla aziz kabul etti? O nedir? Bu dünyada da o dünyada da azizdir. Bak Abul Hasan dedir. Abul Hasan Allah'tan korktu, aslan ona bekçi oldu. Neden? En azize sığınmışsın sen. İzzeti yok olmaz onun. Sen niye kuldan istiyorsun izzet? Sen ona hakkıyla tevekkül et, sebebi aldıktan sonra tıkır tıkır işin gelir gider. Ama sen ne kadar kurnazlık yap, ne kadar avukat tut, ne kadar işin kitabını, hesabını bil, Allah'tan gafil olsan hesabını tutmazsın. Velevci imtihan gereği, esbab gereği tuttu. Birkaç ay, bir kaç sene, ondan sonra ne olursun? çakarsın. Kim kalır? Hakiki müminler kalır. Bu dünyada da, o dünyada da. Ne diyor kafir birisi? Ya müminler işte al bak insanlar öldürüyorlar, yok ediyorlar filan oluyor. Yani bir müminin ölümü onun için yaşamaktır. Değil mi? Yani bir mümin dini, dini dini için ölse kafirin elinde o onun hayatın başlangıcıdır. De mi? Onun için zelal etmemiş. Sence zelal etmiş. Çünkü senin için bu dünya var. Onun için Avrupalılar, batı kafirler o bir tarafı düşünmedikleri için ne yapıyorlar? Yaşlandıkça ilaca sarılıyorlar. Nasıl yüzümüzü çürümez, nasıl cücümüz olur, nasıl vitaminler bilmem ne. Tamam, al baba al. Sana verdik hapları, ilacları. Kaç sene Ömrüne fazla veren 10 sene, 15 sene. Bedenin evet kuvvetlendi. Ondan sonra kullanma tarihi geçti. Bitti. Bu bedeni Allah Teala yaratmış bir haddi var. Ondan sonra ne olur? Biter. Ama mümin, azize yaslanmışsa Allah Teala'ya hem bu dünyada hem o dünyada azizdir. Onun için bakıyorsun mumin fakirdir ama ezzet nefsi var. Azizdir. El açmaz, kerameti var değil mi? Bakıyorsun mumin mahpushanededir, işkence yürü diyor ya. Onun için kafirler diyorlar, bu Müslümanlar nasıl diyorlar ya? Ne inad var gülarda diyor ya? Al gördük işte Arap Baharı. Devletlerin karşısına neyle durdular? Ha? Silahsız çıktılar. Ondan sonra hükmatları çöktürüyorlar. Iraklılar Amerikanın karşısına Klaşın Kofla çıktılar. Ne oldu? 40-50 bin tane Amerikan'ı öldürdüler. Pakistan, Afganistan'da şu anda Amerika yervanıyor. Taliban'la iş yapsın, çekilsin, gitsin. Neyle bunu yapıyorlar Müslümanlar? ezzetle İzzet sahibi. Onun için biz bu izzeti şöyle yansıyacağız hayatımızda. Ondan başka kimseye sırtımızı dayayamayız. Ona dayadık hem bu dünyada hem o dünyada izzet sahibi oluruz. Bu dünyada izzet sahibi olmak maldan mülkten değil. Onu Allah verir o ayrı bir mesele. Ama genelde izzeti nefistir. Nefsin aziz olacaktır. Kerametin olacaktır. Boyun eğmeyeceksin. Onun için batılılarda çüfürde eczet diye bir şey yoktur. Her şey maddiyettir. Bakın size bir örnek vereyim. Bu dünyanın en süper gücü kimdir? Amerika. Amerika'nın sembolü Amerika'yı temsil eden kimdir? Amerika başkanı. O da kimdir? Buş laneti. Irak'ta Irak işgal etmiş, ezmiş, geldi en sonda gelmiş bir şey yapıyor medya toplantısı ne diyor basın. basın toplantısı yapıyor. İşte biz gidiyoruz Irak'tan ondan sonra hükümet kurdular. Irak kendi uçağıyla, Maliki lanetiyle getirmiş. Ondan sonra bir Iraklı vatansever ha, bir Iraklı Bush hala sözünü bitirmemiş. İki tane ayak kabuğunu soydu, fırlattığı için ha? Al dedi benim gibi bir Iraklıdan seni. Sen bundan başka bir şey hak etmemişsin. Ayakkabısını attı ona. Şimdi bunu bene yapsalar, inançı bir çocuk, Müslüman bir çocuğa yapsalar o aylar devreden çıkmaz. Utanır ya. Ayakkabı o. En adi şeydir. Bu onu ona adamı tuttular, yuvarladılar, götürdüler. Bu iş kalktı böyle şok geçirmiş. Hemen mikrofonlar uzandı. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ya dedi bu ayakkabı, size, kebir, large size, yani e, böğük boyudur, 44 boyudur dedi. Espriye böyle, yani keramet, izzet yoktur bunlarda. Halbuki bizim tahutlar olsa bile, tahuttular, uşaktılar ama yine bizim toprağımızda, suyumuzda, dinimizin kokusunu almışlar, inanç yapılsaydı bulara en azından 3 ay televizyona çıkmazlar. Ama bular da yoktur böyle izzet-i izzet. Onun için bu dünyada bir cennet var. içine girmesen o dünyadaki cennete giremez. Bu dünyada neyle girersin cennete? İzzet sahibi olacaksın. Allah'ın azize dayanacaksın. Allahu u Teala'ya dayandın, izzet sahibi oldun. Kimseye boyun eğmezsin. Dimdik durarsın. Peç başın olsan bile. Onun için sahabi birisi gitti şeye müsellem elkazabun onu halede müsellem elkazab biliyorsunuz yalancı peygamberdi ya halede onu kabba bin eres sallallahu Alem. aklıma geliyorsa radiyallahu anh ya onu dedi Muhammed hakkında ne diyorsun dedi o resulullah'tır benim hakkında ne diyorsun dedi e ben ben ne diyorsun eşit miyorum seni Dedi, duymuyorum seni Alay ediyor orada. Muhammed ne diyorsun? O Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kimim? Duymuyorum seni diyor. Vakti ne yaptı? Ona işkence verdi. İşkence verdi ona. Ondan sonra parça parça kesti, kırptı. Önce tırnağını kesti, parmağını kesti, parmaklarını el, kesti, elini kesti, kolunu kesti, sonra bir kolunu kesti, iki bacağını kesti. Ne diyorsun? duymuyorum sen. Muhammed Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Kulaklarını kesti, gözünü çıkarttı hiç şey yapmadı. Ondan sonra sahabe şehit oldu gitti. Taviz verdi mi? Vermedi. Neden? Biliyor azizin yanına gidecek. Bu deccaldir. Deccali de kim öldürdü? Birebir. Vahşi. Vahşi dedi ben Hazreti Hamze'yi İslam'ın İslam aslanını öldürdüm. Allah beni affeder diye geldi hedefe çitlendi. Nasıl Hamza'yı öldürürken hedefe çitlendi? Hedefe çitlendi. Geldi. Şeyi musellim el kezzebe. Karşısına aldığında bir tane vurdu onu 4 metre attı. Havaya kaldırdı. Attı o bir tarafa. Yalancı peygamber düştü öldü. Baktılar peygamberlere öldü, geberdi. Her çeşit şey kılıcını attı elini kaldırdı. Teslim oldu sahabaya. Bak ne kadar ezzet işte budur. Allah'tan başkaya, kimseye aziz olması paramparça oldu sahaba, boyun eğmedi. Halbuki şeriat cevaz veriyor, ikrah altında olsan, he edebilirsin. Ammar İbni Yasir gibi. Ne yaptı Ammar İbni Yasir? Abu Cehil dedi ki, fiyat babasını, anasını öldürdüler. Öldürmesler diye Muhammed'i söv dediler. Sövdü. Ondan sonra ağladı ya Resulallah. Dedi Kalbin ne diyor ey Ammar. Dedi vallahi kalbim imanla doludur. Ben mükrah olarak zordurum bunu dedim belki öldürmezler. Dedi lev'adu fa'ud. Eğer bir daha seni zorlasana diyebilirsin. Bak şeriat izin vermiş. Ama izzet sahibi tam limittedir sahabe. Allah şehit seçiyor onu. He? Ne oldu? Vermedi. Onun için izzet sahibi olmak için biz Allah'tan başka kimseyi güvenmeriz, kimseye sırtımızı dayanırız. Çünkü o azizdir, mülkü, malı, mülkü, izzeti, şerefi, her şey nedir, mükemmeldir, tükenmez, kimse de ona galip gelmez. Ben bunun askeri olurum. Niye onun bunun askeri olun? yarın o dün bu olur. Biliyorsunuz işte e, emniyet polisi var, asker var, e, generallar var, yenma'mur hayatında işte bu müdür var, müdür yardımcısı var onun adamı oluyor, yalakası oluyor o müdür işten aldı, sen ortada kaldın. Evet o müdür bugün de yazıyor, okuyor her şeyi tamamdır. Ama onu büyük bir, bir kalemden işte. Gitti, elinde değil. Ne oldu? Sen de gittin. İzzetin nerede senin? Ondan sonra oradakiler senden intikam aldı. Ama izzet sahibine dayandın tükenmeyen izzet sahibine dayandın. Ne olursun? Hiç izzetim bitmez. Bak ebul Hasan, aslan bile ona bir şey yapamadı. Bu sahabe vs. çoktur. Burada sayısak bitmez. Tarihten Allah-u Teala azizdir. Biz de o azizin kulu olmamız lazım. Kulu da sunarız. Ondan başka kimseye yaslanlarız. Allah-u Teala her şey ondan isteriz. O bizim ilahimizdir, Rabbimizdir, yöneticimizdir. Her şeyi ona bağlarız. Allah hepimize ezzet ismini, bu güzel ismini anlamasını he, ve bunu hayatımıza yansımasını nesip Bütün Müslümanlar. <gülüyor> Velhamdülillahi Rabbil Alemin.